Bize çok gelen bir soru yine whatsapp soru cevap hattımıza çokça gelen bir soru resmi nikah yaptırmanın hükmü bunu delilleriyle izah edebilir misiniz hocam diye şimdi ben hiçbir dersimde hiçbir video kaydında hiçbir canlı yayında veya e, video kaydında hiçbir zaman bir kitabı kolay kolay sattığım bir kitabı tavsiye etmedim sattığım bir kitabı ne yapmadım ben? kolay kolay tavsiye etmedim. Niçin? Çünkü uygun olmaz. Yani sen kitabı satıyorsun, bu kitabı satıyorsun, bu kitaptan para kazanıyorsun ve bir de tavsiye ediyorsun. Ee, i̇hlas problemi yaşarsın burada. Ben hiç tavsiye etmedim. Ama satışını yapmıyorsam, ben onu kitabı satmıyorsam ve bununla birlikte ee, kitap çok güzelse bunu tavsiye ettim. Mesela rahmet yağmurlarını tavsiye ettim. Tamam biz bu kitabı satıyoruz ama imkanım yok diye ben bu dersleri dinlemek isteyen herkese ücretsiz gönderebiliriz dedik onu. Mesela böyle tavsiye ettiğimiz güzel kitaplar oldu. Satışını yapmıyoruz biz. Yani e, sattığım için tavsiye ediyorum diye akla gelebilecek bir durum yok. Şimdi ben ilk defa farklı bir şey e, burada söyleyeyim. Zikir ehline sorun. Bizim yaklaşık 4 sene önce tevhid ve cihat minberine onlarca yüzlerce soru geliyordu. Onlarca yüzlerce soru geliyordu ve orada bulunan alimler bu sorulara cevap veriyordu. Biz o soruları derledik ve bir fetva kitabı yaptık. İsmini zikrenden sorun şeklinde koyduk. "Feselû ehlez in kuntum la ta'lemûn." ayetine dayanarak. Eğer bilmiyorsanız zikirine sorun. İsmini yanlış koyduğumuz için kitabı kitabı hiç tanıtamadık. Yayınlarımızdan arasında en çok, en az rağbet gören kitap bu oldu. Ama şunu söyleyeyim, bana sorduğunuz soruların WhatsApp soru-cevap hatına gönderdiğiniz soruların hemen hemen tamamı yetkin kalemlerden, yetkin kalemlerden bu kitapta vardır cevapları. Oldukça doyurucu bir şekilde bu kitapta vardır. İşte itikadi meseleler de vardır. İstihlal şartından tutun tağutların askerlerinin e, ordusunda yer almaya kadar. Ameli ahkamda vardır. Tekfir ahkamı da vardır. Kadınlarla ilgili fetva da vardır. Hepsi vardır. Bundan dolayı bu kitabı mutlaka almanızı okumanızı öneririm. E hocam şimdi sen sattığın kitabının reklamını yapmış oldun. İmkanı olmayan herkese imkanı olmayan herkese benim imkanım yok diyen herkese ücretsiz gönderebiliriz. Yani e, bizim sipariş hattımıza bunu söyleyebilirsiniz hoca imkanı olmayanlara ücretsiz gönderebilirim dedi benim imkanım yok diye isteyebilirsiniz ücretsiz gönderebiliriz ee, veya benim 3 liram var 3 liraya almak istiyorum diyene 3 liraya da verebiliriz madem e, derste reklamını yaptık yani reklam yapma amaçlı değil yani Allah şahittir ki bizi tanıyanlar da böyle bir reklama ihtiyacımızın olmadığını ya da buna tevessül etmeyeceğimizi bilirler. Bir dönem biz bayağı bir şey yapmıştık. Twitter'da ilan vermiştik ve ücretsiz dağıtmıştık bir dönemde bu kitabı. Bu kitabı mutlaka okumanızı sorduğunuz soruların aklı yani birçok sorunun cevabı bu kitapta var. Resmi nikah konusunu ben araştırdım kardeşler. Dünyada tevhid ve cihad ehli, selefi menhece sahip olan birçok alime de bu konuyla ilgili yazdım. Ve Türkiye'nin vakasında anlattım. onlar kendi vakalarında anlatmışlar. Resmi nikah küfür diyen ben hiç kimseyi görmedim. Resmi nikah küfür diyen ben hiç kimseyi görmedim. Mesela Ebu Usami Eşşami cevap veriyor. Diyor ki resmi nikah, nikah sözleşmesinin resmi evrak ve belgelerle kayıt altına alınmasıdır. Yani biz bu bayanla evlendik, ikimiz evlendik. Biz nikahlıyız. Bizi kayıt altına alın. Bu nikahı kayıt altında tutun. Bu da anlaşmazlık anında hakların korunmasıdır. Özellikle dini bağlılığın eksik olduğu coğrafyalarda, insanların İslami esaslara önem vermediği coğrafyalarda bir düzenleme ve bir tedbirdir. Resmi nikah insanların haklarını korumak için hazırlanan, Ev ve arazi tapularına benzemektedir. Yani bir arazi aldığın zaman onun sana ait olduğunu nasıl tescil ediyorsan bir bayanla evlendiğin zaman senin ona onun da sana ait olduğunun tescillenmesidir resmi nikah. Yoksa bir konu hakkında muhakeme değildir, hüküm verme değildir. İzinli olarak tescil edilen bir sözleşme o şeyin hükmü değildir. Yani izinli olarak tescil edilen bir sözleşme o şeyin hükmü değildir. Bu, sobe, bu sebeplerden dolayı biz resmi nikah hususunda hiçbir sakınca görmüyoruz diyor. Bir başka alim, katiple birlikte yapılan alışveriş ve kayıt altına alma hüküm mesabesinde değildir. Yani bir şeyi kayıt altına almak hüküm istemek değildir. Siz tağuta gittiğiniz zaman benim şu işimi kayıt altına al, benim şu işimi kayıt altından çıkar dediğiniz zaman bu ondan hüküm istemek değildir. Dolayısıyla bu husus yani resmi nikah Allah'ın şeriatının dışında bir şeriatla hüküm verme meselesi değildir. Allah'ın indirdiğinin dışında bir ahkamla hüküm verme meselesi değildir. Anlaşmazlık durumlarında hüküm için onların mahkemelerine başvurulmadığı sürece Anlaşmazlık durumunda hüküm için onların mahkemelerine başvurulmadığı sürece Allah'ın şeriatinden başka bir şeriate muhakeme olmak değildir. Sadece diğer alışverişlerin kayıt altına alınması gibidir. Bizim bu sözümüze kayıt altına alma ve belgelendirme sözleşmeler, yazışmalar, evrak ve kayıtların hepsi devletten çıkıyor, devletten yapıyor, devlet yapıyor. Bunların hepsi onların kanunlarına uygun bir şekilde icra ediliyor diye itiraz edilebilir. Ancak bu kanunlar idari kanunlardır. ahkama taalluk eden değil, idari kanunlardır. Tabii ki içerisinde zulüm vardır. Tabii ki içerisinde Allah'ın indirdiğine hükmüne zıt tağuti uygulamalar e, vardır. Ancak bunların tamamı nedir? Mesela e, kırmızı ışıkta geçmek. 700 milyon ceza diyelim tamam mı? Çok ağır bir cezadır. Bu zulümdür. Ya da borcunu ödemediğin zaman... Adam geliyor, senden hakkını alıyor. Birinden hakkını almak doğrudur ama bunlar öyle bir alıyorlar ki icra parası, avukat parası, yasal faiz, şudur budur. Adama çok zulmediyorlar. Tamam bunlar idari kanunlardır ama bunların içerisinde birçok zulüm vardır. Biz bunu da kabul ediyoruz diyor. Ancak bunlar Allah'ın indirdiği hükümlere zıt olan tağuti uyganlar. Ahkama dair tağuti uyganlar değildir. Ben bu şekilde düşünüyorum ancak onların kanunlarını asla kabul etmiyorum ve hiçbir zaman onların kanunlarına bağlı değilim. Ayrıca bu kanunların savuncusu da değilim, onları temizle çıkarmıyorum. Bilakis insanlardan bu mahkemelere her başvuranı tekfir eden uyarmak ve uyandırmak için dikkatlerini bu yöne çekmeye çalışıyorum diyor. Bir başka alim resmi nikah, şey, resmi nikah konusunda kim bu? Bu da Ebu Hafs el-Cezayir'i. Resmi nikah, nikah akdinin resmileştirilmiştir. Bir nikah akdı vardır. Bu nikah akdı resmileştirilecektir. Allah subhanetela bizi yalnızca kendi şeriatına uymakla görevlendirmiştir. Müslüman için Allah'ın şeriatından başka uyulacak kanun veya yasa yoktur. Haram Allah'ın haram kıldığıdır. Helal Allah'ın helal kıldığıdır. Onun haram kıldığından başka hiçbir haram yoktur. Çünkü teşride bulunma yetkisi sadece onundur. Böyle bir giriş yapmış. Şeyh Ebu Hafs el Cezayirî çok güzel fetvalar olan bir alimdir. İslam şeriatinde teşrih kaynaklarından birisi de Mesal-i Mürseledir ki bu da şari'in serbest bıraktığı maslahatlardır. Yani şari'i bizi bir hususta serbest bırakmışsa bize bir şey yasaklamamışsa ve o yapılan Müslümanın faydasına ise mesalih-i mürsele denir. Bununla amel edilebilir, bununla amel etmek iyidir. Yani hakkında herhangi bir hüküm bilinmediği veya yasaklamadığı maslahatlardır. Bu maslahatların hükmü genel şeriat kaydalarına bağlıdır. Eğer muteber maslahat şartını taşıyorsa kabul edilir, değilse reddedilir. Yani Allah subhanehu ve teala bana şu saati takmayı yasaklamamış. Benim bu saati takmam hiçbir şeri esasa muhalif değil ben bu saati takayım mı takmayayım mı bakarım diyor ki bakın eğer muhteber maslahat şartını taşıyorsa ben bunu taktığım zaman bakıyorum vaktimi öğreniyorum zamanı öğreniyorum bana bir faydası varsa çok basit bir örnek oldu bunun farkındayım da anlaşılsın diye söylüyorum çünkü bazen itiraz geliyor hocam yani herkes sizi dinliyor biz anlayamıyoruz diye o yüzden basitleştiriyorum ee, bu saati takmam cümleye devam edeyim bu saati takmam bana bir fayda, bana bir maslahat sağlıyorsa ben bunu kabul ederim. Şeriat çünkü bunu bana yasaklamamış. Yok bana bir zarar varsa ben bunu reddederim. Şeyh bunu getiriyor. Biz her zaman ümmeti beşeri kanunlara karşı uyarıyoruz ve sakındırıyoruz. Beşeri kanunlardan uzak durun. Onlara karşı biz ümmeti sakındırıyoruz. Ancak beşeri kanunların içerisinde bütün maddelerin de şeraate muhalif olmadığını hatırlatıyoruz. Mesela toplum düzeni, trafik kuralları veya idarecilik ile ilgili bazı kanunlar genel şer'i kaidelere uygun bile olabilir. Genel şer'i kaideleri ne yapabilir? Uygun bile olabilir. Bununla birlikte anayasalar, ceza kanunları veya daha birçok kanun ise şirahete muhalif olan ve tabi olunduğunda insanı şirke götüren kanunlardır. İşte bizim itaat edilmesini haram olarak gördüğümüz kanunlar bunlardır. Bak burası çok güzel kardeşler. Ben bu cevabı, bu kitabın hemen hemen tamamını ben kendim tercüme ettim kardeşler. Ama bu bölümü bak unutmuşum. O kadar güzel giriş yaptı ki meseleye. Maslahatları getirdi. Dedi ki, biz her zaman ümmeti beşeri kanunlara karşı uyarıyoruz ve ondan kaçınmasını istiyoruz. Ancak beşeri kanunların içerisinde bütün maddelerin de şeriate muhalif olmadığını hatırlatıyoruz. Trafik kuralları idari hususlar, özellikle idari hususlar. Ancak anayasal hususlar, ceza ahkamı veya birçok kanun şeriate muhaliftir, tabi olunduğunda şirke düşürür, işte bizim itaatini haram gördüğümüz kanunlar bunlardır. İnsanlar arasındaki muamelelerde akit ve sözleşmelerin kayıt altına alınması yeni bir şey değildir. Ey iman edinler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın ayeti gereğince muamelelerin kayıt altına alınması e, meşrudur. Allah subhanebullah bunu meşru kılmıştır. Nikah da bu muamelelerden bir tanesidir diyor. Bu bilgiler ışığında nikah aklını resmileştirmek yani resmi nikah yaptırmak mesali emmürseledendir. Yani maslahat gereğidir. Bundan dolayı ben nikah hakkının resmi, resmileştirilmesinin gerekli olduğu görüşündeyim. Çünkü günümüzde resmi nikah yapılmamasından dolayı birçok sıkıntılar yaşandı ve nice zararlar meydana geldi. Ben bunu biliyorum. Ee, Türkiye'de biliyorum. Yani... Bırakın resmi nikahı şer'i nikah yapılsa bile e, Müslümanların kendi arasında hiç kimse haber etmeksizin anneden habersiz babadan habersiz izni veli olmadan toplumsal bir ilan olmadan ben seni aldım ben de sana vardım diyerek yapılan nikahların sonucunda birçok bacımızın birçok kız kardeşimizin birçok bayanın ortada kaldığını sahipsiz kaldığını bunlara o kadar çok o kadar çok şahit olduk ki. E Sahipsiz kaldı ne yapacak? Bir başka Müslümana yani gidecek. 21-22 yaşındaki genç genç kızlar ikinci, üçüncü hanım olarak başka Müslümanlara varmaya, onlardan da boşanmaya. Yani o kadar kötü şeyler oldu ki. Bundan dolayı mesela ben hiçbir zaman böyle bir kardeşimiz var. Şehit oldu. Komutan da bir kardeşimizdi. Sevimli de bir kardeş. Gecenin 11'ine çıkmış gelmiş, kapıyı çalmış. Hocam e, ben... Şey yaptım, ee, evleneceğim. Tamam hayır kızı kaçırdım geldim benim bir nikahımı kıyordum. Çocuğum hiç kimsenin haberi yok. sen annenin haberi var mı yok? sen annenin babanın haberi var mı yok mu? Müslümanların haberi var mı yok. Yani ben e, ilan edilmeksizin, Müslümanların tamamı tarafından bilinmeksizin, aileler tarafından örfü olarak bilinmeksizin nikah dahi kıymadım. Yani bırakın resmi nikahı, meşru nikahı dahi ben aracılık etmedim. Güvenmediğim kişinin nikahını kıymadım. Güvenmediğim kişinin ne yapmadım? Nikahını kıymadım. Beni bir yere davetler nikah kıymaya. Gittim. Müslümanlar orada. Ee, karşımdaki şahsa güvenmedim ben. Yani o bayana sahip çıkmayacak. Belki üç gün sonra beş gün sonra bırakıp gidecek. Ben dedim bu nikahı kıymayacağım. Herkes bir acayip oldu. Ben döndüm geldim. Yani... Bu gerçekten önemli bir meseledir. Demek ki Şeyh Ebu Hafs el-Cezayir'i de bulunduğu memlekette çok büyük zararlar, Yani nikahın resmileştirilmemesinden kaynaklanan büyük zararlar görmüşler. Bundan dolayı <gülüyor> biz diyor nikahın resmileştirilmesini e, mesalihi mürseleden görüyoruz. Bunun şöylece menfaatleri vardır. Kadının haklarını koruma vardır. Çocukların soyunun resmi olarak ispatı vardır. Kadın ile başka bir erkeğin evlenmesi bununla yasaklanmış olur. Kocanın haklarını koruma vardır. Tabi bu kendi bulunduğu memleket açısından haklardır. Sonuç olarak İslam şerretinde nikah aktiğinin sahati için belirlenen şartlar yerine getirilmiş. Ama resmi nikah yapılmamış ise nikah aktı batildir da diyemeyiz. Ha bunu da diyor yani resmi nikah yapılmadığı zaman nikah aktı batıldır da diyemeyiz. Ancak resmi nikah yapılmamış ise pek çok sıkıntıyı beraberinde getirebilir. Allah'a alemdir. diyorsun. Yine aynı alim, aynı alimden eğer biz aynı alimden şey yapmışsak tekrar bir soruya cevap getirmişsek mutlaka farklı bir şey söyleyecektir. Bakalım ne söylüyor? Resmi nikah konusuyla alakalı bir önceki soruya verdiğim cevabı tekrar gözden geçirirsen meselenin nikah resmileştirme konusu etrafında dönüp dolaştı mısın? Ben o cevabına sadece örfü nikah ile yetinilmeyip bilakis resmi nikahla da pekiştirmenin zararı olduğunu söyledim. Ama yetmeyeceğini söylemedim. Ha, Yani ee, şöyle bir itiraz gelmiş resmi nikah olmadığı zaman nikah olmaz mı? Hayır olur diyor. Burada uzatmaya gerek yok. Başka bir alimden daha bir alim daha bu konuda cevap vermiş. Nikah memurunun nikah sözleşmesini kaydetmesinde sizin için hiçbir sakınca yoktur. İster şer'i mahkemelerde olsun, ister şer'i olmayan mahkemelerde olsun, bu kaydetme ve güvence altına almanın nikah üzerinde hiçbir şer'i etkisi yoktur. Bu sadece evrakların yani nikahın evraklara geçmesi tescilidir diyor. Bizim de resmi nikah konusunda düşüncemiz, düşündüklerimiz, inandığımız bundan ibarettir kardeşler. Resmi nikah konusunda bunu söylüyoruz. Zannedersem yeterince açıklama oldu. Cehade, dile getirle